Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, dün 14 Temmuz Dünya Köpekbalığı Günü'ydü. Bu nedenle WWF Türkiye Köpekbalığı Krizi Akdeniz için Eylem Çağrısı başlıklı rapor yayınladı. Rapor, Akdeniz havzasındaki köpekbalığı ve batos popülasyonlarının tükenme noktasına geldiğini ortaya koyuyor. Rapora göre sürdürülebilir olmayan ve yasa dışı balıkçılık gibi nedenlerle tüm dünyada köpekbalıklarının en fazla tehlike altında oldukları bölge Akdeniz. Akdeniz'de yaşayan köpek balığı ve vatos türlerinin yarısından fazlası tehdit altında. Ne yazık ki bu türlerin neredeyse üçte biri tükenme seviyesine kadar avlandı. WWF tarafından yayınlanan rapora göre deniz avcılarının endişe verici durumları, deniz yavani hayatı aşırı avlanma ile azalmış olan Akdeniz'in sağlığının kötüye gittiğinin bir işareti. Rapora göre... Akdeniz köpek balıkları ve vatozlarına karşı en büyük tehdit aşırı avlanma. Ayrıca her boyutta balıkçılık aktivitesi sayılarındaki ciddi düşüş üzerine de etkili. Libya ve Tunus yakaladıkları köpek balığı miktarı bakımından diğer Akdeniz ülkelerinden çok önde yer alıyor. Bazı türler doğrudan ablanıp pazara girerken geri kalanlar ise ne yazık ki balıkçı ağlarına takılıp ölmek üzere tekrar denize geri atılıyor. Troy ağlarına yakalanan 60'dan fazla tür kaydedilirken bazı bölgelerde paraketelere takılan köpek balıkları ve batozlar toplam avın üçte birinden fazlasını oluşturabiliyor. Avlanmanın yanı sıra diğer tehditlerde Akdeniz'deki köpek balıklarının durumunun giderek daha kötüye gitmesine neden oluyor. Akdeniz'in köpek balıklarına yönelik tehditlerin bir diğeri plastik kirliliği. DNA testleri sonucunda Akdeniz'de kılıç balığı yediklerini düşünen birçok İnsanın aslında yasa dışı olarak pazarlanan köpek balığı yediğini de tespit edilmiş durumda. Bu durum bazı köpek balığı türlerinde güvenli yasal sınırların çok üstünde bulunan civa miktarı nedeniyle aynı zamanda insanlar için de bir sağlık riski oluşturmaktı. Raporda WWF balıkçıların ve balık pazarı yöneticilerinin bu açıdan göz önünde bulundurması gereken bazı çözümleri de vurgulamış. Tekirdağın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak deresinin renk değiştirip kirli akması üzerine Suda ön inceleme yapıldı. Dereye organize sanayi bölgesi tır garajının altından geçen yağmur suyu kanallarından içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştı belirlendi. Çerkesköy'den geçen ve Çorlu Deresi ile birleşerek Kavak Deresi son günlerde bazı kesimlerde kirlenerek gri ve siyah akmaya başladı. Bunun üzerine Çerkesköy Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri Kavak Deresi'nde inceleme yaptı. İklim haber ve özel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de iklim değişikliği algısı 2019 adlı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Türkiye çapında yapılan anket kamuoyunun ülkemizdeki iklim krizi ve onun etkileri afetlerle iklim konusunda hükümet ve belediyelerin çalışmaları hakkında görüşlerini gözler önüne söylüyor. Türkiye'de her iki kişiden birine göre iklim krizinin etkileri ülkemizde şimdiden hissediliyor. Toplumun %61'i ise bu durumdan endişeli. Aynı zamanda toplumun %71'i afetlerin arttığı ve bunun nedeninin de iklim değişikliği olduğunu düşünüyor. Hükümetlerin ve belediyelerin iklim eylemlerini de değerlendiren katılımcıların %55'i bu konuda çaba gösterilmediğini ifade ediyor. Araştırma iklim değişikliğinin Türkiye'de her 10 kişiden en az 6'sının endişelendiği bir konu olduğunu gözler önüne serdi. Görüşülen kişilerin %15'i çok endişeli olduğunu ifade ediyor Araştırma kapsamında her iki kişiden biri ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissediyoruz diyor. Toplumun sadece %3'ü hiçbir zaman iklim değişikliğinin etkileri hissedilmeyecek derken %23'ü ise bu konuyu bilmediğini ifade ediyor. Bu oranın yüksekliği Türkiye'de ulusal ve yerel düzeyde iklim değişikliğinin ne tür etkileri olduğuna dair çalışmalar olan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne sürüyor. TÜİK tarafından yayınlanan istatistikler ülkemizde son yıllarda aşırı hava olayları ve iklim afetlerinde ve buna bağlı hasarlarda ciddi artış olduğunu gösteriyor. Türkiye bu artışları iklim değişikliğine bağlıyor. Şirketin araştırması Türkiye'de kamuoyunun artık hükümet ve belediyelerden iklim eylemi beklediğine gösteriyor diyor. İklim değişikliğinin çözümü için hem hükümetlerin hem de belediyelerin hem de hükümet dışı aktörlerin hızlı ve etkin çözümlerle Harekete geçmesi gerekiyor. Ayrıca sero gazı emisyonlarını azaltacak önlemler alması ve hassas kesimlerin iklimin etkileriyle baş edebilmesi için gerekli olan uyum adımlarını atması gerekiyor. Independent Türkçe'den Harry Cockburn'in haberine göre bilim insanları Antarktika'da Ege Denizi büyüklüğündeki devasa bir buzulun hızla erime eşiğinde olduğunu söylüyor. Bu durum küresel deniz seviyesinde yıkıcı artışlar yaratabilir. Antarktika'da da önceden kararlı kabul edilen, fakat daha fazla su içeren uzak ara daha geniş buzul örtülerinin artık ciddi bir erime riski taşıdığı düşünülüyor. Buzulun kararsızlığının parçalanma hızını nasıl etkileyeceğinin bilgisayar modellemeleri aracılığıyla öngören Georgia Teknoloji Enstitüsü ve NASA Jet Etki Laboratuvarı ve Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Eşik değerin aşılması durumunda artık sürecin durdurulamaz hale geleceğine ve deniz seviyesinde daha önce tahmin edilene göre çok daha yüksek bir artış yaşanacağını söylüyor. En kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda Twites buzulu 150 yıl gibi kısa bir süre içerisinde küresel deniz seviyesini tek başına yarım metre kadar arttırabilir. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.